Hava Yazan: Vüsat Obener Seslendiren: Süreyya Güzel Benim saçlarım yumuşak. Havana'nın saçları keçe gibi. Annem o sırayla iki defa kazıttı saçlarını. Uzasın diye ama... ...uzamadı. Kısa kaldı. Burnu da öyle biçimsiz ki... ...yam yassı. Tıpkı okul kitabımızdaki maymunun burnuna benziyor burnu. Hiç sevmiyorum onu. Pis Annem bugün onu bir temiz dövdü. Tabii döver. Misafir odamızdaki güzelim halımızı kesmiş. delimini Annem... ...kız niye kessin halıyı dedi. O... ''Kuş var içinde, beyaz kuş onu çıkartacaktım.'' dedi. Gördün işte kuşu. Bir tövbe tövbe ana bellemiş onu söyler. Ay bari bir işe yarasa. Ne olacak görmemiş ki. Sen onu bırak, öteyi karıştırsın, periyi karıştırsın sade. Miskin. Üstüne bir de ağır. Sekiz saatte bir bulaşığın içinden çıkamaz. Sonra da doymak bilmez. İyi vallahi. Geçen de ne oldu? Annem misafirliğe gitmişti de... ...evde yalnız kaldık bununla. Bizim komşu imamın oğlu Recep... ...evimizin önünden geçti. Aa döndü gene geçti. Ondan sonra da oturdu karşı kaldırıma... ...şarkı söylemeye başladı. Nasıl da bağırıyor pis. Bu da oturuyordu sedirde. Bir fırladı durup dururken yanımda. Korktum. Sonra merak ettim ne oldu buna diye. Gittim baktım arkasından. Mutfağa girmiş... Pencereyi açmış el sallıyor utanmaz Anneme söyleyeceğim ama Görür gününü o Nekeli entarimi sakladığım yerden çıkarıp Anneme göstermesini biliyor ama Ne yapayım dut lekesi işte çıkmadı O kadar uğraştım İnşallah bir bela gelir de kurtuluruz. Allah'ım şunu öldür. Nasıl çıktı dediğim Oh olsun küçük gibi şişti bacağı. Geceliğin asmadan üzüm koparmaya çıkmış. Düşmüş doğru idare lambasının üstüne. Cam kırıkları ayağına girmiş hep. Aptal. Babam da çok merhametli. Kattı bu çirkin kızı İstanbul'a götürdü. Yalnız kaldık. Annem gizli gizli ağladı. Bir aydır rahatsız. Keşke hiç gelmese bu hava. Geldi ama İyi olmuş Annem dün dedi ki On baş soğan koysam bu kızın önüne yiyebilir mi acaba Koyalım anne bakalım yiyebilecek mi dedim Koyduk Vallahi bitirdi hepsini Şaştık kaldık Gözlerinden zırıl zırıl yaş akıyordu da gene yiyordu Sonra annem Kız sigarada içer misin dedi O içerim dedi Al iç şunu hadi Meğer sigaranın içine tuz koymamış mı annem? Çıtır çıtır sesler çıkmaya başlayınca korkusundan sigarayı atıp öyle bir kaçtı ki... ...katıldık gülmekten. Sütçü acı bunun için bıçak çekmiş güya Recep'e. Bir de bu çıktı. Geçen gün annemin yanında da söylemez mi? Öyle kızdı ki annem. Kız o nasıl sözü öyle dedi? Duymayayım bir daha bak. Yoksa öldürürüm seni. Annem öyle dedi ama o gene bana... ...vallahi bıçak çekti kız diyor. Annem bir yere gitti mi onu eve kilitler. Yoksa alır başını gider. Bir gün az daha ölüyordu. Annem çamaşırlığa kitlemişti de. Maltızdaki kömür vurmuş. Akılsız pencereyi açıversene neler çektik. Sarımsaklı yoğurt yedirdik. İçim kullanıyor altına da etmişti. Fatma Hanım diyor ki bu kız kedi canlı gebermez. Haklı. Domuz gibi yiyor ama ne versen. İki tanecik misafir şekerini anneme söylemeden aldım diye on değnek yedim avucumu onun yüzünden. Nereden de görmüş fesat. Annem de tuhaf ama. Başını dizlerime koyuyor, öyle yatıyor. Bazen de dizime daha çok bastırıyor gibi geliyor bana. Dizim çok ağrıyor ama çekemiyorum. Yüzüme öyle tuhaf tuhaf bakıyor ki. Sonra bir gün kapıdan dinledim. Babam anneme aç ağzını tüküreceğim diyordu. Annem de ''Aa bey olur mu öyle şey?'' diyordu. Sonra babam kalın kalın güldü. ''Denedim seni be!'' dedi. Sen ağzını aç bakalım bir kere, tükürecek miyim? Şaştım kaldım. Neden böyle konuştular? Kaç kere anneme sorayım dedim. Sonra vazgeçtim. Kapıdan dinlediğimi anlarlar diye. Zaten annemden ödüm kopar. Vururken sesini çıkarmayacaksın. Hele bağır. Ben bağırmıyorum ama ağlıyorum. O deli hiç ağlamaz. Avazı çıktığı kadar bağırır Sade. Babam kaç kere bu kız adam olmayacak. gönderi verelim köyüne gitsin dedi. Gitse de kurtulsak ya. Annem acıyorum kıza. Kimsesi yok hem kuvvetli. İşime yarıyor. Nasıl olsa lazım biri dedi. Bari o kadar iyilik ediyoruz. O da uslu uslu otursa ya. Bir de tutturmuş karnım ağrıyor diye. Ağzı öyle kokuyor ki. Sonra ikide bir de bir solucan bulup beni korkutuyor. Bu yüzden iştahım kesildi. Anneme de söyleyemedim. Söylesem? O da sürahimizi benim kırdığımı söyleyecek anneme. Halbuki mestan kırdı sıçrarken. O kırmadı ama ben öyle dedim anneme. Ne yapayım? Ucunda sopa var sonra. Havva üç gündür hasta. Evin içi leş gibi kokuyor Ne yaptıksa kar etmedi Alttan üstten gidiyor Kimi sürgün dedi kimi humma Doktor da adını unuttum bir şey dedi Allah korusun hepimiz ölürmüşüz Sonra değil dedi Bereket ben okula gidiyorum Kokudan durulmuyor yoksa Neyse Onu kömürlüğün yanındaki odaya koydular Babam evi badana ettirdi Annem de günlük yaktı Benim odamın duvarları yeşil ben bazen aşağıya inip odasına bakıyorum. Çırpınıp duruyor. Kazık kadar kız ufalı vermiş. Ne oldu bunu? Ama o ölmez ki. Gene iyileşir. Bacağını keseceklermiş İstanbul'da. Keşke kesselerdi. Otururdu bir köşede hiç olmazsa. Hep pis boğazlığı yüzünden başına geliyor bu belalar. Şimdi pişman olmuş ama kaç para eder? Annem sıkıştırmış da söylemiş. Çöplüğe attığımız yağ tenekesinin dibini sıyırmış yemiş ondan böyle olmuş. Komşular pasta tenekeden zehirlendi diyorlar. Annem bir de okutsak mı acaba diyor. Annem bugün ağlıyordu. Zavallı annem. Beni çok döver ama onu çok severim. Kaç bayram kendi güzel elbiselerini bozdu da bana dikti. Niye ağlıyorsun dedim. Havva ölecek galiba kızım dedi. Ona ağlıyorum Birden benim de içim doldu. Ben de ağlamaya başladım. Hava ölecek ha. Ölmesin anne. Belli olmaz kızım. Her şey Allah'ta. Hadi git ağlama. Annem öyle dedi ama ben ağladım. Sonra aşağı inip odasının penceresinden baktım. İki tarafına çırpınıp duruyordu. Allah'ım ne olursun ölmesin. Allah'ım öldür mü onu? O gene çırpınıp duruyordu. Birden karnıma bir ağrı girdi. Bağırayım dedim sesim çıkmadı. Ortalıkta kararıyor Olduğum yerde kala kaldım öyle. Neyse ki köpeğimiz geldi yanıma kuyruğunu sağlayarak. Kafasını okşadım köpeğimizin. Sonra onunla merdiven başına kadar geldik. Karnımın ağrısı geçti. Az sonra annem babam doktor geldiler. Ben de kapı aralığından baktım. Doktor Havva'nın koluna iğne yaptı. Havva bağırmadı. Üçü de durup beklediler. Babam çenesindeki sivilceyle oynuyordu. Sonra annem babamın yüzüne baktı. Babam eğilip doktorun kulağına bir şey söyledi. Doktor başını salladı. Sonra Havva'nın gözleri açıldı. Annem Havva'nın yanına gitti. Yatağına diz çöktü. Kızım Havva iyi misin evladım? Bak iyileştin artık. Canın bir şey istiyor mu? Ne pişireyim sana? Havva bir şey demedi. Sonra gözünü iri iri açtı. Baklava dedi. Sonra da öldü.